Şimdi şimdi Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin gayeleri ve çalışma tarzı hakkında derneğin genel sekreteri Zültekin Yazgan da karşılıklı bir konuşma dinleyeceksiniz. Zültekin Yazgan ilkokulun son sınıfındayken bir baş çarpması yüzünden gözlerini kaybetmiş fakat buna rağmen tahsiline devam etmiştir. Şimdi 23 yaşındadır. ...aynı zamanda da Ankara Hukuk Fakültesinin... ...üçüncü sınıfında bulunmaktadır. Bay Gülfikin, derneğiniz ne zaman kurulmuştur? Çok yeni, 21 Mart 1950'de. Derneğin adı da... ...Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'dir. Derneğinizin adını... ...Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği bilir. Altı noktanın manası nedir? Lütfen söyler misiniz? Söyleyeyim efendim. Bilirsiniz ki... Körler normal yazıya hiç benzemeyen bir yazı sistemiyle okuyup yazarlar. İşte bu kör yazısının esasını altı küçük kapatma nokta teşkil ettiği için derneğin adına bu kelimeleri ekledik ve remz olarak da bu altı noktayı kabul ettik. Bu altı nokta yukarıdan aşağıya doğru üç sıra üzerinde. ikişer ikişer dizilmiştir. Tıpkı domino taşlarında Altı sayısını gösteren noktaların dizilmiş olduğu gibi. Kör yazısı hakkında biraz daha imzahat verebilir misiniz? Memnuniyetle açık bir gerçektir ki eğitimin temel taşını yazı teşkil etmektedir. İşte körlerin eğitiminin de geniş ve esaslı bir ölçüde mümkün olabilmesi için bunların mahrum oldukları gözden başka bir organ da ...okuyabilecekleri bir yazı bulmak gerekiyordu. 19. yüzyıla gelinceye kadar... ...körlerin elle okuyabilmelerini temin etmek üzere... ...miteaktif yazı çeşitleri denenmiştir. Fakat bunlardan hiçbiri pratik ve kullanışlı değildi. Körlere en uygun düşen yazı sistemini... ...bulmak şerefi yine bir kör olan... Louis Bray'a nasip olmuştur. Bray, sistemini kısa zamanda olgun ve kullanışlı bir hale getirerek 1829'da son şekliyle ortaya koymuştur. Biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi bu yazının esasını karton üzerine özel aletle yapılan kabartma noktacıklar teşkil etmektedir. Kör okuyucu elinin işaret parmağını kağıda sürterek bu noktaların teşkil ettikleri muhtelif şekilleri kolayca anlayıp zorluk çekmek sizin okuyabilmektedir. Zamanımıza gelinceye kadar körlerin türlü alanlarda eğitimini sağlamak ve kolaylaştırabilmek için daha birçok vasıta bulunmuştur. Bunların arasında Kabartma haritalar, konuşan kitap dedikleri plaklar, geometri şekillerini çizmeye mahsus aletler, cebir aletleri sayılabilir. Körler tekniğinin son ilerlemesinden de birçok şeyler beklemektedirler. Belki radardan faydalanılarak yapılan bir takım cihazlar sayesinde okuma işi daha da kolaylaştırılmış olacaktır. Her medenli memlekette yüz binlerce ciltlik kör kütüphaneleri, günlük gazeteler ve dergiler körlerin kültürü için emre hazır bulunmaktadır. Bugün her medeni memleket körlerin yetiştirilmesi, meslek sahibi kılınması işini önemli ele almış durumdadır. Körlük artık insanın çalışarak kendi hayatını kendi kazanmasına, gören vatandaşlar kadar yurda faydalı olmasına engel olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Şuna inanmak lazımdır ki, körler her insan gibi okuyabilir, yazabilir ve hayatlarını kazanacak birer meslek sahibi olabilirler. Yeter ki onlara gereken ilk yardım yapılsın, vasıtalar ve imkanlar temin edilsin. Peki, teşekkür ederim. Derneğimizin gayesinden de biraz bahsetsiniz. Derneğimizin gayesi adından da anlaşılabileceği gibi... ...kör vatandaşlarımızın kültürel ve mesleki eğitimlerini sağlamak... ...onları hayatlarını kazanır bir hale getirmektir. Böylece memleketimizde yaşamaları için başkalarına muhtaç durumda bulunan... ...binlerce vatandaşımızın kendilerine ve memlekete faydalı insanlar haline getirilmeleri mümkün olacaktır. Binlerce vatandaş dediniz. Memleketimizdeki fikirlerin sayısı hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Şüphesiz. Fakat bu rakamlar itiraf edeyim ki üzücüdürler. 1945 genel nüfus sayının neticelerine göre... Memleketimizde 32.668 kör bulunmaktadır ki... ...bunların 4.250'si doğuştan kördür. Öbürleri çeşitli yaşlarda... ...ve türlü sebeplerden ötürü... ...gözlerini sonradan kaybetmişlerdir. Haydi çok bir rakam. Evet, öyle. Bu rakamlar nüfusumuza nispet edilirse... Her bin vatandaştan 17'sinin kör olduğu meydana çıkar. Amerikan istatistiklerine göre orada ancak 1500 kişide biri kördür. Memleketimizdeki söz kör müstakil karşılaştıracak olursak bizdeki istikim 25 defa daha büyük olduğu göreceksiniz. Buna rağmen Amerika'da Körleri yetiştirme işine 100 dönem verilmiş ve bu maksatla 60 kör okulu ve yüzden fazla Körlere iş bulma kurumu tehdit edilmiştir. Bunların dışında da normal okullara kör çocukların eğitimini sağlamak gayesiyle özel sınıflar eklenmiştir. Bu sayılar halkımızca ve devletçe bu işe ne kadar büyük bir önem verilmesini gerektiğini göstermektedir sanırım. İşleyen her baştan, her tutan elden faydalanılması lazım gelen bir çağda yaşamaktayız. İşte derneğimizin ele aldığı körlük davası. Bu binlerce vatandaşımızın başkalarının eline bakmaktan kurtularak ...onları hem kendilerine hem de yurdumuza faydalı unsurlar haline gelmesine çalışmak. Derneğimiz gayetine varmak için ne gibi yollar tatildesini düşünüyoruz? Size çalışma planımızı kısaca anlatın. Evvela okul çağındaki kör çocukların öğrenim ve eğitimlerini sağlayabilmek için... ...bir ilk öğretim müessesesi kurulacaktır. Bu okulu açma işinde... ...bilhassa... ...Milli Eğitim Bakanlığı'nın... ...müzaharet ve yardımlarını... ...temin edeceğimizi... ...kuvvetle umaktadır. Bu okulda... ...zeka ve kabiliyetleri... ...müsaip olan öğrenciler... ...normal orta bir ...lise ve yüksek okullara... ...devam edebilecek şekilde yetiştirilecektir. Durumu ilk öğretimden ileri gitmeye elverişli olmayan çocuklara içe hayatlarını kazanmalarına yetecek birer meslek öğretilecektir. Çalışma planımızın ikinci kısmında gözlerini okuma çağı geçtikten sonra kaybedenler için kısa süreli okuma-yazma ve meslek kursları açma bulunmaktadır. Gözlerini sonradan kaybedenlerle insan nispetinde çabuk temasa geçilerek kendilerine yeni durma uyumalarını temin için gerekli maddi ve manevi yardımlar yapılacaktır. Hatta hastanelerle muhabere edilerek iyi olmaktan hatiyen ümit kesilmiş olan göz hastalarının daha hastaneden çıkmadan önce gerekli ilk körlük bilgilerinin edinmelerine gayret edilecektir. Yapılacak diğer bir önemli iş de Türkiye'de ilk kabartma kitap basın evini ve ilk kör kütüphanesini kurmak olacaktır. Memleketimizde körlere mahsus ...hiç Türkçe kitap yok mu? Maalesef hayır. Biz... ...tahsilimize devam edebilmek için... ...gereken kitapları... ...kendi emeğimizle... ...kabartma... ...yazıya çevirmek mecburiyetinde kaldık. Demin... ...körleri meslek sahibi yapmaktan bahsetmiştim. Acaba... ...söller ne gibi işlerde çalışabilirler? Bu soruyu... ...ne gibi işlerde çalışamazlar diye de sorabilirdiniz. Çünkü... Gerçekten körlerin tutabilecekleri meslekler ve işler pek çeşitlidir. Sepet örmek, çeşitli hasır işleri, dokumacılık gibi küçük el sanatlarından tutumuzda, öğretmenlik, avukatlık gibi meslekler, otomobil ve radyo tamirciliği, santral memurluğu ve bilhassa ticaret, ...körlerin başarı ile çalışabilecekleri iş alanlarıdır. Memleketimiz gibi... ...tarımla geniş ölçüde meşgul olan yerlerde... ...körler tarım ve hayvancılık işlerinde de... ...iyi neticeler almaktadır. Memleketimizde körlerin eğitimiyle meşgul olan... ...hiçbir müessese yok mudur? Hiç yok denemez. Sağır, dilsiz ve körler için... İzmir'de 1923 yılında açılmış bir enstitü hala mevcuttur. Fakat kuruluşundaki hatalar yüzünden bu mevsese davamızın halinde hiçbir esaslı hizmet görememiştir. Ne gibi hatalar demek istiyorsunuz? İzmir Sağır Dilsiz ve Körler Enstitüsü'nün bilhassa şu İki hata neticesi bu hizmeti göremediğine inanmaktayım. Bir defa müessesenin adından da anlaşılabileceği gibi, bu okul sağır, dilsiz ve körler için açılmıştır. Gerek sakatlıkları ve gerekse eğitim ve öğretim problemleri bakımından, birbiriyle, ilgisi olmayan bu iki arızalılar grubu bir arada toplanmamalıydı. İkinci hata ise daha önemlidir. Müyessese Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Ve bu yüzden milli eğitim müesseselerimizin yaptığı ilerleme hamleleri dışında kalmış. Adeta bir köşede unutulmuştur. Bu işin de bir milli eğitim meselesi yapılması lazımdır. Arızalı vatandaşlarımız da ah, mecburi bir ilk öğretime tabi tutulmalıdır. Öğrenimlerinin temin edilmesini istemek gözü gören çocuklar kadar kör çocukların da hakkıdır. Bu böyle bilinmelidir. Derneğimiz bu davayı tanıtmak maksadıyla elinden geleni yapacaktır. Bu yolda halkımızın ve hükümetin yardım ve desteklemelerini ummakta ve beklemekteyiz. İzahatımız bizi çok memnun etti. Teşekkür ederiz Gültekin Yazgan.